Kuşlar gibi uçmayı, arılar gibi bal yapmayı öğrendik. Fakat bir şeyi unuttuk. Abdullah Hafızoğlu Kainata gelip yaşamaya başladığımızdan beri hep bir şeyler bulma ya da bir şeyleri taklit etme arayışına girdik. Doğadan bir şeyleri taklit edip işimize yarayacak şeyler üretmeye çalışırız. Bu bazen hayatımıza olumlu, bazen de olumsuz etkiler. Bulduğumuz, geliştirdiğimiz teknoloji kullanım şeklimize göre değişik amaçlara yönelir. İnsanlar elde ettikleri teknolojiyle insanlığa zararlı pek çok şeyi üretirler. Örneğin silahlar. Bugüne kadar düşüne durdum. Acaba neden silah üretiliyor? Nedeni çok basit. Birbirini katletme, birbirinin hakkını daha rahat gasp etme, daha zalim olmak, daha çok mazlum meydana getirmek. Kısaca insanlığa büyük darbe vurmak. Benim için silahların üretilmesinden ziyade dünyanın en büyük teknolojisi olarak kabul görüp sürekli geliştirilmesi, yani insanlığa daha fazla zarar vermek için en büyük maddi kaynakların silah teknolojisine ayrılması daha manidardır. Bu ve benzeri insancılı olmayan teknolojik ürünlere sahip kimseler, insanlık vasıflarını kaybedip insan kıvamında vahşi birer hayvana dönüşebilmektedir. Şimdi bir babanın oğluna dediği gibi bir kalem alıp önce insan olarak yaratıldığımız için bir yazalım. Yanına da hayatımız boyunca elde ettiğimiz tüm başarılar için ayrı ayrı her başarı için bir tane sıfır ekliyoruz. Karşımıza devasa bir sonuç çıkabiliyor değil mi? Şimdi insanlık vasfının yokluğu için biri siliyoruz. Ne kaldı geriye? Kocaman bir Sıfır topluluğu Özetlersek, her şeyden önce insan olmalı, İnsanlığı faydası için çalışmalı, insan olmanın gerektirdiklerini yapmalıyız, aksi takdirde bir hiç oluruz. Sadece bu kadar mı? Hayır, dinimizin buyurduğu gibi bazı insanlar hayvandan aşağı mercilere iniyor, sonucun böyle olması ne kötü. Dünyayı eşsiz teknolojisiyle hizmetimize sunan Allah'a hamdolsun. Düşünen ve düşündüğünü yapabilen insanı, yeşil otları yiyip bembeyaz sütü veren hayvanı, kullandığımız havayı temizleyen ve oksijen üreten bitkiyi, aydınlatıcı ve enerji verici güneşi, yaşam için son derece önemli olan yeraltı madenlerini yaratana, zatının, sıfatının, esmasının hudutsuzluğunca hamdolsun. Seslendiren Mustafa Birgin Temmuz 2007